Üçüncü merhale Devletin kuruluş merhalesi Birinci özellik Mekke dışında bir üs aramak Böyle bir arayış içine girilmesi Mekke'deki durum çıkmaza girdiği zaman olmuştur. Mekke liderleri tutumlarını değiştirmemekte ısrar etmekte Müslümanlar da kimisi Habeşistan'da gurbet acılarıyla, kimisi de Mekke'de ezilmek suretiyle dağınık bir şekilde yaşamaktaydılar. Durumda hiçbir değişiklik olmadığından dolayı din davet çerçevesi dışına çıkmamıştı. Onun için davanın çıkış yapacağı yeni bir mekanın aranması gerekiyordu. Mekke'ye en yakın yerlerden biri de Sakif kabilesinin bulunduğu Taif'ti. İbn-i da bize anlattığı gibi Resulullah Aleyhisselam oraya yönelmişti. Resulullah Taif'e vardığında Sakif'ten bir grubun yanına yöneldi. Bunlar Sakif'in efendi ve eşrafından olan abd Leyl bin Amr, Mesud bin Amr ve Habib bin Amr adlarında üç kardeştiler. Resulullah yanlarına oturarak onlara İslam'a yardım etmeleri ve kavminden kendisine karşı çıkanlara beraberce karşı koymaları hususunda konuştu. İçlerinden biri ona, ''Eğer senin gibi birini Allah gönderdiyse Kabe'nin elbisesini yırtarım.'' diyerek ona inanmadığını belirtti. Diğeri de, ''Senden başka gönderecek birini bulamadı mı?'' dedi. Üçüncüsü de, ''Allah'ın adına yemin ederim ki seninle hiç konuşmayacağım. Eğer gerçekten dediğin gibi Allah'ın elçisiysen sana cevap vermem benim için çok tehlikeli olur.'' Eğer Allah'a yalan uyduruyorsam yine seninle konuşmamam gerekir, dedi. Bunun üzerine Rasulullah yanlarından kalkarak onlara: "Eğer söyleyecekleriniz bu kadarsa benden kimseye haber vermeyin!" dedi. Rasulullah bunların haber vermesiyle kabilelerinin gösterici tepkiden çekiniyordu. Nitekim öyle de oldu. Durumdan bütün kabilelerin haberi oldu. Bunun üzerine çoluk çocuk ve cahiller Resulullah'ın arkasına düşerek bağırıp çağırmaya, küfürler yağdırmaya ve taşlamaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam korunmak için Utbe bin Rabia ve Şeybe bin Rabia'nın duvarlarla çevrili olan bostanına girmek zorunda kaldı. Sakif kabilesinin cahilleri de peşini bırakıp geri döndüler. Bu arada Utbe ile Şeybe de bostanda bulunuyorlardı. Resulullah bir asma ağacının yanına giderek gölgesine oturdu. Utbe ile Şeybe, Sakif cahillerinin ona yaptıklarını görmüşlerdi. Şimdi de Resulullah'ın hareketlerini izliyorlardı. Resulullah gölgede oturup peşindekilerin döndüklerini görünce şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım, gücümün yetersizliğini, düşüncemin azlığını ve insanlara karşı umursamazlığımı sana şikayet ediyorum. Ey rahmet edenlerin en merhametlisi! Sen ezilenlerin Rabbisin, sen Rabbimsin, beni kime havale ediyorsun? Uzaklarda beni asık suratla karşılayanlara mı, yoksa durumumu kendisine devrettiğin bir düşmana mı? Eğer üzerimde senin gazabın yoksa, umursayacak değilim. Fakat senin lütfun beni kapsayacak kadar geniştir. Üzerime gazabını indirmenden, ve şiddetli kızgınlığının benim üzerime olmasından, kendisiyle karanlıklara nur saçtığım, dünya ve ahiret işlerini ıslah ettiğin yüzünün nuruna sığınırım. Rızana nail olana kadar yakaracağım. Senden başka kimsenin gücü, kuvveti ve kudreti yoktur. Diğer rivayetlere göre Resulullah Aleyhisselam, onların yanında on gün kalmış, Sakif eşrafından ziyaret edip konuşmadığı kimseyi bırakmamıştı. Bunun üzerine memleketimizden çık dediler ve cahilleri onun üzerine saldılar. Musa bin Ukbe'nin anlattığına göre ayak kabıları kanla dolana kadar onu taşlamışlardı. Taşlar kendisine isabet edip yere düştüğünde tutup tekrar ayağa kaldırıyorlar, yürümeye başladığında da onu tekrar taşa tutup gülüyorlardı. Zeyd bin Harise de taşların önüne geçerek Resulullah aleyhisselamı korumaya çalışıyordu. Onun içinde başı birkaç yerden yarılmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın Taif'e gitmesinin iki nedeni vardı. Birincisi Sakif kabilesini İslam'a davet etmek, ikincisi onlardan himaye ve yardım talebinde bulunmaktı. İbn İshak bunu şöyle belirtmiştir. Resulullah Aleyhisselam yanlarına oturarak onlarla İslam'a yardım etmeleri ve kavminden kendisine karşı çıkanlara beraberce karşı koymaları hususunda konuştu. Öyleyse biz yeni bir merhalenin karşısında bulunmaktayız. Bu merhale, önceki merhaleden iki ana noktayla ayrılmaktadır. Birincisi, Resulullah Aleyhisselam ilk defa Mekke'nin dışına çıkıyor ve hareket merkezini değiştirmeyi düşünüyordu. Habeşistan'da yedek bir merkez olduğu halde yeni bir hareket merkezi kurmayı düşünüyordu. Çünkü Habeşistan'daki merkez, Arap ortamından uzak olduğu için zorunlu haller dışında hareket merkezi olarak kullanılamazdı. Diğer Arapların da davayı kabullerini sağlamak için onların olduğu bölgede sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir hareket üssü olmalıydı. Kureyşliler, Resulullah Aleyhisselam'ın Araplardan çeşitli kabilelere mensup kişileri toplayıp Mekke'ye karşı savaşmasını kınarlarken, Habeşistanlıların Mekke'ye girmesini ve burada dava için sağlam bir üs oluşturmalarını nasıl kabul edebilirlerdi? Biliyoruz ki fiil hadisesinden beri Kureyşlilerin Habeşlilerle acı hatıraları vardı. Fakat Sakif, Haseb, Neseb ve Himaye yönünden Kureyş'ten daha az bir asalete sahip değildi. Mekke'ye alternatif olabilecek en münasip bir yerdi. Araplara göre önemi itibariyle Mekke'den sonra Taif gelirdi. Kabe'den sonra Arapların en mukaddes putlarının muhafaza edildiği yer Taif'ti. Arapların devamlı olarak adı üzerine yemin ettikleri Lat adlı put oradaydı. Onun için peygamber böyle bir beldeyi üst olabilecek bir yer olarak düşünmüştü. İkincisi, ilk defa bu yeni merhalede yardım, nusret talep etme unsurunu görüyoruz. Bu merhaleden önce Resulullah Aleyhisselam Arapların önemli günlerine katılır ve kabileleri davet ederdi. Fakat bu davet sadece İslam'a davetten öteye geçmezdi. Diyebiliriz ki Resulullah bu merhaleye kadar hiçbir yardım talebinde bulunmamıştı. Önceleri himaye ve nusret müşriklerin teklifleri üzerine gerçekleşiyordu. Resulullah Aleyhisselam onlardan himaye ve nusret talebinde bulunmuyordu. O merhalenin liderliğini Ebu Talip yapmış, kardeşinin oğluna yardım ve himaye sancağını açarak bu sancağın altına Abdülmuttalip, Haşim ve Muttalip oğullarını toplamış, Ümeyye ve Nefel oğullarını bu pakta sokamamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek Taif seyahatinden İslami hareketin siyasi hareket metodunu öğreniyoruz. İslami hareketin hareket menfezleri kapatıldığı anlarda herhangi bir yerde çıkmaza girdiğinde yeni bir hareket merkezi kurması gerekmektedir. Bu merkezin vasıfları birinci merkeze uygun olmalıdır. Söz konusu olan durumu günümüzün İslami hareketinde de mülahaza ettik. Suriye'deki zorba otoriteye karşı silahla baş kaldıran İslami hareketin önünde cihat menfezleri kapatıldığı zaman en tabii bir alternatif olan komşu Arap topraklarına sığınmış bu komşu ülkede Müslüman muhacirleri korumak için kapılarını açmıştı. Böylece İslami hareket, tağuta karşı savunma cihadına devam edebilmişti. Resulullah Aleyhisselam, yeryüzünde davetçilerin karşılaşabileceği en şiddetli bir tepkiyle karşılaşmıştı. Sakif liderlerini ikna edebilmek için büyük bir çaba sarf ettikten ve tam on gün boyunca Sakif'in bütün liderleri ve gençleriyle irtibata geçtikten sonra hiçbir netice elde edememişti. allah Teala henüz bir çıkış kapısı nasip etmemişti. Söz konusu rivayette Resulullah'ın siyasi yönün yanı sıra sakif liderlerinden durumun gizliliğini muhafaza etmelerini istediğini de görüyoruz. Çünkü böyle bir durumun bilinmesi Mekke'de tehlikeli gelişmelere sebep olabilirdi. Fakat bu liderler Resulullah'a verdikleri sözü tutmamış bütün cahillerini ve kölelerini eziyet etmek için onun üzerine salmışlardı. Onların bu eziyetleri, Resulullah Aleyhisselam'ın bir davetçi olarak görevini yerine getirmesine engel olmamış, hatta melek kendisine dağları bu azgın insanların üzerine kapatmayı teklif ettiğinde, Resulullah, umut ederim ki Allah bunların zürriyetlerinden ''La ilahe illallah'' diyen birini çıkarır, diyerek bu teklifi reddetmiştir. Politikacının görevi karşısındakilere galip gelmektir. Ama davetçinin görevi davasının galip gelmesidir. Davetçi bu iki durumdan birini tercihte serbest bırakıldığı zaman davasını şahsına tercih eder. Bu mananın iç alemlerinde derinleşme ihtiyacı olan kim bilir kaç davetçi vardır. Bu gibi örneklerin varlığını bile tasavvur etmekte güçlük çekiyoruz. Ancak bunlar peygamberin yaşadığı olaylardı. Ona karşı gösterilen çirkin muamele ve şiddet üzülüm rivayetlerin zikrettiğine göre şöyle oluyor. Ayak kabukları kanla dolana kadar ayaklarını taşlamışlardı. Taşlar kendisine isabet edip yere düştüğünde pazularından tutup tekrar ayağa kaldırıyorlardı. Yürümeye başladığında da tekrar taşa tutup gülüyorlardı. Zeyd bin Harise de taşların önüne geçerek Resulullah'ı korumaya çalışıyordu. Onun içinde başı birkaç yerinden yarılmıştı. Durum böyle olduğu halde Rabbinin intikam alması için yaptığı teklifi reddediyordu. Bu teklif dünyalı bir müttefikin veya azgın bir şeytanın teklifi değildi. Bu teklif alemlerin Rabbinden gelen bir teklifti. Fakat yine de o bir davetçinin yapması gereken örnek seçimini yaparak Rabbinin bu insanların zürriyetleri içerisinden ''La ilahe illallah'' diyen birini çıkarmasını umut ediyordu. Seviyesi ne olursa olsun, böyle bir beşeri yükselişi insan tasvir etmekten, hatta hayal etmekten bile aciz kalıyor. Bununla beraber bu dersten bize kalan bir şey var. O da bir lahza bile davanın hafızalarımızdan silinmemesi ve bütün tavırlarımızı yönlendiren şeyin Allah rızası olmasıdır. Resulullah Aleyhisselam'ı, Beni kime havale ediyorsun? Uzaklarda beni asık suratla karşılayanlara mı? Yoksa durumumu kendisine devrettiğin bir düşmana mı? Kelimeleriyle belirttiği gibi, maruz kaldığı eziyetten ziyade, eğer üzerimde senin gazabın yoksa umursayacak değilim ifadesiyle, bu eziyetin Allah-u Teala'nın gazabına bir delil olma endişesi daha çok meşgul ediyordu. Eğer böyle bir gazap söz konusuysa, Rabbinden bütün isteği, üzerinden bu gazabı kaldırmasıydı. Onun için Rabbine, üzerime gazabını indirmekten ve şiddetli kırgınlığının benim üzerimde olmasından, kendisiyle karanlıklara nur saçtığın, dünya ve ahiret işlerini ıslah ettiğin yüzünün nuruna sığınırım diye yakarıyordu. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın bu örnek hareketi, beşeriyetin ve özellikle de Allah yolunun davetçilerinin, yükselmek için çalışacakları yüce bir ufuk olarak kalacaktır ve hedeflerini hiçbir zaman unutmayacaklardır. Daima şunu hatırlayacaklardır. İlk hedef, kişiliklerinin değil davalarının üstün gelmesidir. Kendilerini harekete geçiren etkenin intikam ve öç ateşi olmamasıdır. Günümüz davetçilerinin şiddetli azap ve haksızlığa maruz kaldıklarında onların İslam'la şereflenmelerini temenni etmek yerine, içlerini kin ve düşmanlık bürüdüğü çokça görülen bir hadisedir. Her ne kadar Allah yapılana karşılık verme konusunda Müslümanlara izin vermişse de bu durum mücahedenin bir intikam seyrine dönüşmemesi gerektiğini de beraberinde taşır. Çünkü asıl olan bilmeyenlere ve bilmedikleri içinde zalim olanlara hakkı öğretmek ve onlar için hakkı temenni etmektir. Yüce Peygamber hayatın her safhasında olduğu gibi bu konuda da en iyi örnektir.